Elhamdülillah ve salatu ve aleyh Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi Ramazan ile ilcili. Ee, diyor ki benim üzerime kaza var. Geçen Ramazan'dan kalan idare edemedim. Bu kazayı e, Ramazan'dan bir gün, iki gün önce yapabilir miyim? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar Yevmişşek dedikleri şek gününü nehyetmiştir. Acaba olur mu? Evet şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, şek günü, Yevmişşek'i nehyetmiş. Bir gün önce, yemçi gün önce Ramazan'dan oruç olmayın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden idi. Şaban ayını oruç olurdu. Oruç olmayı da teşvik ederdir. Hazreti Ayşe Validemiz radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayı tamam olmazdır Şaban gibi. Bazen tamamını tutardır, bazen de bir çokunu tutardır, bazen de az tutardı ama genelde Şaban ayının bir çokunu tutmak Resulullah'ın sünnetidir. Onun için Şaban ayında oruç olmak bu Resulullah'ın sünnetidir. Şeriat'te de var bunu şeriat'te teşvik etmiştir, sünnettir. Olması da çok ecir var ama Şahben ayını tuttun Ramazan'a 2 gün kaldı yani bilmiyorsun tabi Ramazan tekvimden bilinmez. Ayı göreceksin hilali tahmin ediyorsun 2 gün kalmış tutmazsın neden şek günüdür o çünkü ay Arap ayı yan 29'dur yanı tuzdur bilmiyorsun bu ay 29'dur yoksa tuzdur ondan dolayı yedek olarak tutmazsın. Neden alimler demişler, illeti nedir bunun tutmazsın yoğmuş şek? Yoğmuş şek şudur, yani yarın Ramazandır, Ramazan değil. Resulullah nehyetmiş ki, Şaban e, şa orucuyla Ramazan orucunu ayırsın birbirinden. Ondan dolayı, şa, e, şek cünü oruc olmak mekruhtür. Yani olabi, olsan mekruhtür, karahiyetten e, şey olmuş, Resulullah'ın emrine ve sünnetine karşı geliyorsun. Evet. Bu Yevm-i günü e, sabit olduğu için Resulullah nehyetmiş. Onun için biz de elimizden gelirken eğer biz e, normalde Şaban ayını tam oruç tutuyorsak e, iki gün kala bir gün kala en azından orucumuzu tutmarız. Bu sünnettir. Şimdi arkadaşın da sorusu bundan dolayı diyor benim sıkıştım üzerime kaza var şek cünü yani o zaman hatırladım yani meşgulüydüm o zaman ancak elim boş oldu olabilirim evet olabilirsin bir mahsuru yoktur neden mahsuru yoktur alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normal insan için e, yasakladı bu normal değil bunun üzerine vacip bir oruç olduğu için ne yapacak mecburdur Ramazan girmeden önce yapacaktır onun için Yumuşak günü, senin orucun bir gün, üç gün kalmışsa onu hemen Ramazandan üç gün önce ida edebilirsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buharide geçen hadiste diyor: La tukad, la tukdamu Ramazan'e savmi bi saumiyomin, <gülüyor> ayyomin. Ramazandan önce bir gün, üç gün oruç tutmayın. İlla rjulun kana yasumu sauman fal bu ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir iki gün önce olmayın. İlle bir insan o günü tutuyor normalde. Yani nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, cuma gününü tek başına ne yapın? Oruç tutmayın demiş. Tek cumayı oruç tutmazsın. Ama bir gün önce bir gün sonra tutsan olur. Neden? Cuma günü oruç mekruhtür. Ama normal orucunda normal sen bu günde oruç oluyorsun. Bir gün önce bir gün sonra bir mahsur yoktur. İşte burada böyle yoğmuş şekki diyor ki eğer bir tane tutuyorsa normalde bir mahsuru yoktur. İşte alimler diyorlar ki ondan dolayı bu insan mustasnedir. Kaza da çünkü o bir Ramazan'a olmaktan olmaz ondan dolayı kaza edecektir. İmam Nevevi Mecmu'te şahinen şöyle naklediyor. Diyor ki bizim ashabimiz yani şafiiler dediler ki La yashuh yu'm yu'm e, savm yu'm şeki an ramazan bela hilaf bu yoktur olmaz tabii bu sahihtir Resulullah da demiş bunu şek günü oruç olmaz hiç bunda ihtilaf yoktu fe inne siyamu an qaza'in au nadhrin au kaffaratin ecaju ay bir dene kazası var yen adayı var o düştü yen kefarası var oruç tutacaktır o gün olabilir bir mahsuru yoktur onun için o günü tutabilirsin kardeş hiçbir mahsuru yoktur ama normalde şek günü mekruhtür. Onun için bazı insanlar özellikle rafiziler yani şiyenin en pislik kolu rafiziler özellikle şek gününü oruç tutarlar. Neden diyorlar ihtiyatan, yedek alalım. Eğer Ramazan ise Ramazan'dandır değilse değil. Sanki Allah-u Teala ile şey yapıyorlar. İhtiyat olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya sağlamışsa ya sağlamış.